Ben Dali. Bu kitap Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde 20 Eylül 2008-20 Ocak 2009 tarihleri arasında düzenlenen İstanbul'da bir sürrealist Salvador Dali sergisi çocuk eğitim programları için hazırlanmıştır. Yazan Sibel Sonmaz, resimleyen Cem Kızıltuğ, tasarlayan Ravza Kızıltuğ. Büyük Salvador Dali ile tanışmak ister misin? Ben Salvador Felipe Jacinto Dali. 11 Mayıs 1904'te İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Figueres şehrinde dünyaya geldim. Ben doğmadan 9 ay önce ölen kardeşimin adını aldım. Ailem bana her zaman çok hassas davrandı. Çünkü bana da bir şey olmasından korkuyorlardı. Tahmin edersin ki bu beni biraz şımarık ve öfkeli bir çocuk yaptı. 4 yaşındaydım ve kız kardeşim Anna Maria dünyaya geldi. Yazları gittiğimiz Kadakes'te dik uçurumlar ve dev kayalıklar vardı. Güneş ışıkları denizin üzerinde oyunlar oynardı. Şiddetli fırtınaların öfkeli dalgaları kayalıkları şekilden şekile sokmuştu. Birer hayvana bazen de garip yaratıklara benzeyen bu kayalıklar günün her saatinde başka başkaydı. Bazen kardeşimle birlikte denize açılır, yaşlı balıkçıdan bu kayalıkların esrarengiz masallarını dinlerdik. Büyüleyici masalları dinlerken ve acayip şekilli kayalıkları seyrederken resim yapmamam mümkün değildi. 10 yaşıma geldiğimde resim dersleri almaya başladım. İlk resimlerim yaşadığım yerdeki manzaralar ve çevremdeki insanların portreleriydi. İlk sergimi 14 yaşında Figueres Tiyatrosu'nda açtım. Herkes çok yetenekli olduğumu düşünüyordu ama ben daha çok insanın bana hayran olmasını istiyordum. Liseden sonra Kraliyet Sanat Akademisi'ne girdim. Davranışlarım bu akademiye uygun bulunmadığı için okuldan atıldım. Yeniden girmeye hak kazandığımda sınavlara girmeyi reddettim. Çünkü yetenekli olduğumdan emindim. Akademideki öğretmenler beni değerlendirebilecek kadar yeterli değillerdi. Kadakes'e geri döndüm. Neredeyse bütün resimlerimde görebileceğin Kadakes'in sıcak kumları ve kayalıkları beni hemen kucakladı. Dalgalar kayalıklara... Ben de hayallerime şekil vermeye devam ettim. Çocukluğumdan bu yana doymayan bir merak duygusuna sahiptim. Büyük sanatçıları ve büyük sanat akımlarını öğrenmek istiyor, her gün bir yenisini deniyor, sürekli resim yapıyordum. Sanatçılar kendi içlerindeki resmi buluncaya kadar başkalarının içindeki resimleri çizerler. Ben de bazen Picasso gibi kübist nesneler çizdim, bazen Söra gibi yüz binlerce noktadan oluşan resimler yaptım, Kimi zaman renkleri Matisse gibi kullandım. Picasso, Juan Miró gibi sanatçılarla tanıştım. Bana kendi içimdeki resmi bulmam için cesaret verdiler. Sence gerçek resim nedir? Görünenin aynısını yapmak mı? Resimlerime neden orada olduğunu hiç düşünmeden insanları etkileyecek biçimler koymak istedim. Hiçbir görüntünün gerçek olması ya da açıklanabilmesi gerekmiyordu. İnsanları şaşırtmak, sarsmak ve içimden geleni olduğu gibi kağıda dökmek en büyük tutkum oldu. Sen olsan bu görüntüleri nerede ararsın? Elbette rüyalarında. Ben de rüyalarımı, korkularımı, kabuslarımı ve hayalimde yarattığım her şeyi çizdim. Bu resimlere gerçeküstücü resimler dediler. Yani sürrealist resim. Gerçeküstücü resimler yapmak istersen beni dikkatle dinlemelisin. İlk önce hiçbir kural olmadan yaratmaya karar vermelisin. Düşlerinde gördüğün resimlere ve hayal gücünün kulağına fısıldadıklarına izin vermelisin. Çevrendeki insanların çizmeni istediği gibi değil, kendi gördüğün, hissettiğin ve istediğin gibi çizmelisin. Saçma, yanlış, biçimsiz, uygun değil gibi düşünceleri bırakıp, aniden aklına gelen kelimeleri, gözünün önüne gelen görüntüleri yazmalı, sonra da onların resimlerini yapmalısın. Gördüğün gibi hiç de zor değil. Gerçek üstücü resimler yapmaya başladıktan sonra hayatımda gerçek üstü bir şey daha oldu. Gaya ile tanıştım ve ona aşık oldum. 50'den fazla resmime Gaya'yı da ekledim. Onunla birlikte sevdiğim şeylerin resimlerini de yaptım. Örneğin Pirzola'yı çok sevdiğim için Gaya'nın resminin yanına Pirzola'yı da ekleyebilirdim. Bunu yapmama kimse engel olamaz değil mi? Üstelik çizdiğim hiçbir resim için suçlanamazdım. İnsanlar gördükleri rüyalar için sorumlu tutulabilirler mi? Rüyalarında ne göreceğin senin elinde değilse, onları kağıda dökmekte benim elimde değildi. Bir akşam yemeğinde eriyen peynirlere baktım. Zamanın da tıpkı bu peynirler gibi akıp gittiğini düşündüm. Öyleyse peynir gibi akıp giden saatler çizebilirdim. Ben de öyle yaptım. Aynı resimde yumuşak saatlerin yanına sert saatlerde ekledim. Zaman geçtikçe yok olacak şeylerle, her zaman kalacak olanları bir arada anlatmak istedim. Yaptığım resimler insanları şaşırttıkça daha fazlasını yapmayı istiyordum. Resme bakanların düş gücünü de harekete geçirmeliydim. Bir resmin içine birçok resim yerleştirebilirdim. Bilmece gibi resimler yapabilirdim. Bu fikir beni o kadar heyecanlandırdı ki yaptığım resimlere başka resimler sakladım. Yandaki tablomda saklanan resimleri görebiliyor musun? Resimlerime hayvanları da ekledim. Tahmin edersin ki benim resmimde hayvanlar herkesin gördüğü, düşündüğü, çizdiği türden değildi. Leylek bacaklı filler, kuğular, karınca sürüleri, çekirgeler, sinek bulutları, ateş taşıyan zürafalar. Aslında karınca, çekirge gibi hayvanlardan çok korkardım. Ama bence sinekler bilge perilerdi. Bu bilge perilerin anten gibi usanan bıyıklarıma konup, bana dünyanın sırlarını fısıldamaları için bıyıklarıma bal ya da kayısı marmeladı sürdüğüm bile oldu. Yemek benim için çok önemliydi. Kim demiş resme yemek koyamazsın diye. Resimlerime sadece peynirleri değil, kirazları, jambonları, haşlanmış fasulyeleri, yumurtaları ve ekmekleri de yerleştirdim. Bir gün Dali Müzesi'ne gelirsen, duvarlarını süsleyen tam 1200 ekmeği ve gören herkesi şaşırtan dev yumurtaları da görebilirsin. Sadece İspanya'da değil, Gaia ile birlikte Amerika'da da yaşadık. Orada resmin dışında şeyler yapma fırsatı da buldum. Sahne dekorları ve çılgın kostümler tasarladım. Sıra dışı mücevherler yaptım. Ama Salvador Dali olduğumu unutmamam ve unutturmamam gerekiyordu. Gerçek üstücü resimlerin ressamı olarak gerçek üstücü nesneler de yapmalıydım. Dudak şeklinde bir koltuk, dev bir ekmek, ayakkabı gibi görünen şapkalar, üzeri bardaklarla süslenmiş bir ceket, çekmeceli vücuduyla venüs heykeli. İşte tasarladıklarımdan bazıları. Yaptıklarımla herkesi etkilerken, beni de derinden etkileyen bir olay oldu. Japonya'ya atom bombası atıldı. Atom, yani her şeyi oluşturan görünmez parçacıklar, aklımı başımdan aldı. Parçacıklardan oluşan resimlerimi işte o zamanlar yaptım. Nereye gidersem gideyim, çocukluğumu geçirdiğim şehre geri dönüyordum. Hayatımın geri kalanını beni büyüten, besleyen, özgür kılan ve Dali olmamı sağlayan bu topraklarda geçirmeli ve bir müze kurmalıydım. Gerçek resimlerimi ve heykellerimi bir araya getirdiğim Dali Müzesi en büyük gerçek eserim oldu. İlk sergimi açtığım tiyatroyu müzeye dönüştürdüğüm için hala tiyatro müze olarak adlandırılır. Bu müze beni anlatan bir yer olmakla kalmayıp benim dünyam oldu. Altı yaşındayken aşçı olmak istiyordum. Yedi yaşındaki hayalim Napolyon olmaktı. Daha sonra tek dileğim vardı. Salvador Dali olmak. Salvador Dali olduğum için her sabah gözlerimi büyük bir sevinçle açtım. Herkes deli olduğumu düşündü. Oysa ben buna hiç aldırmadım. Çünkü bir deliyle aramdaki tek fark ben deli değildim.